Allah'ın şahıreti alimlil. Vahdat Tehri'i yapmış olduğu ki külli bir kaidemiz var. Onun üzerinde zaten birkaç haftadır dersimiz. El-Khâs yufidu meddûlehu kat'an Khâs meddûlünü kat'an ifade eder. Bu külli kaide üzerine fer'i birkaç meseleyi bitirdikten sonra arâden yetba'a Molla husre def etmeyi kastet. Ney? Bazı mağouri de alen bu asıl, yani külli kaide üzerine, haametlünün kaban ifade eder, külli kaidesi üzerine yapılan itibadlı itirazları defetmeyi kastetti. Yani bugünkü okuyacak olduğumuz ders ve daha sonra ki belki önümüzdeki hafta da yine aynı konuyla ilgili konuşacağız, okuyacak olduğumuz derslerde. Molla Kutrevi'nin rahimehullah anlatacağı şey koymuş olduğu kurala yani tah medlünün kat'an ifade eder külli kaidesine yapılan itirazlara cevap mahiyetindedir. Hem bugünkü ders hem yarınki ders ve önümüzdeki hafta da yine o konudan bahis yapacağız. Demek ki biz bu külli kaide üzerine getirilen itirazlara cevap vereceğiz. Bugünkü derste böyle. Ve muhalliliyetü zevkü ttani, bi işareti hadisin uçeyleti, la bi kavlihi hatta tenkiha zevken gayra. Arada bazı ibareler var fakat onları geçiyorum çünkü onlar da yine burayla alakalı başı ve tomun itibarıyla daha ziyade bugünkü dersi ilgilendiren olması hasebiyle bu ibareyi okuyoruz metinde. Yani ve muhakkirliğe Zayl II. İşaret Hadişin Güzeyi hatta gayrahu. İkinci kocanın kadını birinci koca'ya helal kılıcı olması Güzeyin hadisinin işaretiyi Lâ hatta gayrahu. İmam Şafii. İmam Muhammed, İmam el iddia ettiği gibi mevla taalanın hatta kendihazırken gayrihu kavli kerîmiyle değil. Metni ibareci bu. Tabii ki kendi bu konu derinlemesine anlatılacak. bir şerhin ibarecine girmeden önce şu bugünkü derste konu edecek olduğumuz mesele nedir? Meş'elede iki taraf var. Bu iki tarafın arasındaki ihtilaf hangi noktadadır? Onu evvela bir ortaya koyalım ki okumuş olduğumuz ibareyi daha rahat anlayabiliriz. Bugünkü derste de iki ayrı görüşü savunanlar var. Bir tarafta i̇mam Azam Rahimahullah ile İmam-ı Ebu Yusuf Rahimahullah. Diğer tarafta İmam-ı Şafii Rahimahullah i̇mam Muhammed Rahimahullah ve i̇mam Cüfer Rahim. Yani bir grubu İmam-ı Azam ve İmam-ı Ebu Yusuf oluşturuyor bir görüşün sahipleri onlar. İkinci görüşün sahipleri ise İmam-ı İmam Muhammed ve İmam-ı Cüfer'dir. nedir? Bu mesele hakkında farklı görüşü olan bu iki grubun görüşü nedir? Mesele iki surette verilecektir. Birinci sureti ki bu suretle, bu beş imamda ittifak ettikleri bir nokta, ihtilaf ettikleri bir nokta var. Ama ikinci surette ittifak edilen nokta yok. Tamamen iki grup arasında ne vardır? İhtilaf edilen tek bir nokta vardır. Önce birinci sureti verin ki ayeti kerime aynı şekilde Ruseyla hadisi, yani okuyacak olduğumuz hadisi şerifte her ikisi bu birinci suretle alakalı. Birinci suret şu, bir adam karısını boşasa, üç salakla boşasa, karısını üç salakla boşattıktan sonra bu kadın iddetini bekleyip, iddeti de bitince başka bir adamla evlense, Evlenmiş olduğu bu adam kadını bocasa aynı kadından bahsediyor. Ve kadın izzetini bekledikten sonra birinci koca ile evlense birinci koca bu kadına yapmış olduğu bu nikah ile üç talak hakkıyla ne olur? Malik olur. Yani yapmış olduğu bu nikahla birlikte üç talak hakkı koca için sabittir. Bu Beş imamın ittifak ettiği noktadır bu meselede. Yani imam adama göre de böyledir. İmam-ı Ebu Yusuf'a göre de böyledir. i̇mam Şafiiye göre de böyledir. i̇mam Muhammed'e göre de böyledir. İmam-ı e göre de böyledir. Peki ihtilaf ettikleri nedir burada? Bu surette ihtilaf ettikleri bir nokta var. Nedir o? Şimdi, ikinci koca bu kadını boşadıktan sonra... Adamın birinci kocaya yeniden nikahla varması durumunda meydana gelen bu üç boşama hakkı, yeni bir nikahla koca üç boşama hakkını yine elde etmiş oluyor. Bu üç boşama hakkı hemli ciddi ilimidir yoksa eski sebepten dolayı mıdır? Diğer bir ifadeyle. İkinci kocanın bu kadını boşamasıyla bu kadın birinci kocasına üç talak hakkıyla helal mi olmuştur? Yoksa ikinci kocanın bu kadını boşamasıyla böyle bir hak sabit olmamış? Belki kadının birinci kocasına üç talaktan sonra hurmeti galiza ile haram oluşu bitmiş ama helallik ikinci kocadan değil ya sebebi sabıktan dolayıdır. Sebebi sabık ne? Kem <Sessizlik> muhamin deni adan halieten ani muharrimat diyecek bunlar. Yani kadını birinci kocası ilk nikahladığında nikahlaması, o helal oluşu bu adama hangi sebepten idi? Kevnuhamin benatibeni adem. Kadın, adem oğullarının kızlarındandır. Haliyeten anil muharrimati kendisini o erkeğe haram edici sebeplerden de beridir. Yani nikahı kendisine helal olan bir adamla nikahlanmıştır. O sebeple birinci koca bu kadını zaten ne yapmıştı? Nikahlamıştı. Şimdi üç imam, İmam-ı Şabi, İmam Muhammed, İmam-ı Cüfer diyorlar ki, bu kadının kocası üç tabakla boşadı, tamam. Hiddetini bekledi, tamam. Ondan sonra başka bir adamla, başka bir erkekle evlendi. Zev, Zevcisani, ikinci kocam. O onu boşadı. Yani ikinci koca onu boşadı. İkinci koca ile evlendi ve ilişki, yani cımah meydana geldikten sonra ne oldu? Bu kadının burası ittifaktır. Bu kadının birinci kocaya haram oluşu son Dolayısıyla adam onu boşadıktan sonra bu kadın birinci kocasıyla evlenebilir. Birinci kocasıyla evlenir de o üç salak hakkıyla birlikte birinci kocaya varır Birinci kocayla evlenmesinin sebebi ne? Sebebi ikinci kocanın nikahlayıp onay ilişkide bulunması, daha sonradan boşanması bu mudur? Yoksa sebebi ilk bu birinci kocanın bu kadınla ilk evlendiğinde sebep neydi ise o. Bu üç İmam Derg İmam Sa'di İmam Muhammed İmamü'l-Cefar ilk adam birinci koca ilk evlendiğinde evlenmesini bu kadınla helal kılan sebep ne idi ise gelebudur. İkinci koca bu kadını birinci kocaya helal etmiş değil. Bu kadının birinci kocaya helal oluşu sebebi tabu'tan dolayı. Yani ilk evlendiğinde sebep ne idi? ise olur der. Üç imam. Ama İmam-ı Azam İmam-ı Ebu Yusuf böyle demez. İmam-ı Azam ve i̇mam Ebu Yusuf derler ki bu kadın ikinci kocayla evlendikten sonra ve aralarında ilişki meydana geldiği anda muhaddiliyet yani ikinci kocanın bu kadını birinci kocaya helal kılıçını olur taahhuk eder. Adam bunu boşadığı anda kadın onunla nikahlanır. Bu dediğim gibi bir kısmında ittifak olan, bir kısmında ihtilaf olan suret. İttifak olan suret neydi? İkinci koca, birinci koca, ikinci kocadan sonra bu kadını üç salak hakkıyla nikahlar. Bunda ittifak var. İhtilaf edilen nedir? Bu kadının birinci kocaya helal oluşu. İkinci kocadan dolayı mıdır yoksa sebebi tabıktan dolayı mıdır? İmam-ı Azam ve İmam-ı Buhu'ya göre ikinci kocadan dolayıdır. Onu helal eden birinci koca, ikinci kocadır. Ancak İmam Şafii, İmam Muhammed ve İmam Cüfer'e göre önceki sebepten dolayı gene helal. Burada zaten dediğim gibi ana konuda ittifak var. Ama bu meseleyi söyledikten sonra asıl bugünkü dersimizin ana konusu olan ikinci surete geçelim. İkinci suret nedir? İkinci suret şu. Bir adam karısını bir veya iki tabakla boşasa, değil, bir veya iki tabakla boşasa, izzet süreci içerisinde rafi boşama ise koca karıya müracaat etmiyoruz. İddeti bitiyor. Malumunuz, iddet bitene kadar eğer koca kadına müracaat etmezse o raci olan, dönüşlü olan, kadının rızası olmadan erkeğin karısına dönebileceği durum baine döner. Yani artık kadının rızası olmadan bu adam o kadınla evlenemez. Halbuki bir veya iki salakla boşamıştır, 3 salakla değil. Tabi o fıkın konusudur. Bizi ilgilendiren tarafı başka burada. Şimdi adam karısını bir veya iki talakla boşar. İddet süresi içerisinde müracaat olmazsa talak baine döner raci ise. Bain ise zaten layık. İddetten sonra kadın tutar da bir başka adamla evlenirse. Evlenmiş olduğu adam da tutar bu kadını daha sonra boşarsa. Boşadıktan sonra bu kadın izzetini bekler. Sonra tekrar birinci kocasıyla evlenirse, bu birinci koca bu kadına eski hanımına üç talak hakkıyla mı malik olur? Yoksa daha önceden bir talak vermişse iki talak kalmıştı o iki talak hakkıyla. Veya daha önceden iki talak vermişse bir talak kalmıştır o bir talak hakkıyla mı malik olur? Asıl konu bu. Burada İmam-ı Azam ve İmam diyor ki eğer bu koca bir veya iki talakla boşamışsa daha sonra ikinci koca vardı o da onu boşadı birinci koca tekrar onu nikah edince hilli ile ona malik olur. Yani yine üç talakla malik olur. Geçen ortadan kalkar. Bu ikinci koca bu geçeni ne yapar? ortadan kaldırır. Ne demek ki ortadan kaldırır? Bir talak vermiş ki part edelim, iki boşama hakkı kalmış. Veya iki talak vermiş farz edelim, bir boşama hakkı kalmış O ikinci kocaya kadın vardıktan ve ikinci konu, koca onu boşadıktan sonra birinci koca onu nikahladığı zaman İmam-ı Azam ve İmam-ı Yusuf diyor ki o ikinci kocaya varması var ya o ikinci kocaya varmasıyla ikinci koca bu kadını hilli değil, yeni bir helallikle ne yapmıştır? Birinci kocaya helal kılmıştır. Madem ki yeni bir helallikle helal kılmıştır, eski helalliğin altında olan bir vermişçe kalan iki talak, iki vermişçe kalan üç talakı hep etmiştir bu ikinci koca. Yani yıkmış, silmiş, süpürmüştür. Yeni bir helallikle bu adama gelmiştir ve üç talak hakkı vardır der. Ama İmam-ı Şafi, İmam-ı Muhammed ve İmam-ı Cübber der ki eğer koca bir talakla boşamış, ondan sonra kadın iddetini görüp başka bir kocayla evlenmiş, o da onu boşamış, iddetini gördükten sonra birinci kocayla evlendi ise önceden bir tabak vermişti şimdi kocanın iki tabak hakkı vardır. O kadar. Hülli celit yok. Veyahut birinci koca önceden iki talak vermişse, aynı şekil, kadın gitmiş iddeti bit bittikten sonra başka bir erkekle evlenmiş, o onu boşamış ve bittikten sonra birinci koca ile evlendi ise, iki talak zaten vermişti, bir talak hakkıyla onu nikahlamıştır diyor. Şimdi bu ihtilaf edilen ana meşele. Gelelim, bugünkü derdik ve hatta önümüzdeki haftaki ders has meddülü'nü kafan ifade eder. Külli kaidesinin fer'i meşelelerini okuyacağımız dersteydik. Ya yani bu külli kaideye yapılan itirazlar o itirazları bertaraf edeceğiz. Derçin konusu bu. İşte şimdi i̇mam Şafii, Şafi i̇mam Muhammed i̇mam Süper kendileri de has meddülünü kap'an ifade eder. Külli kaidesini kabul etmekle beraber bizim bu kadın hakkında yani İmam Azam ve İmam Ebu Yusuf'un bu kadın hakkında onların iddiasına göre ayet-i kerimeye dayanarak böyle bir febba vermek ha meddülünü kap'an ifade eder ifade etmektir. Öyle iddia ediyorlar. Nasıl? E tabii ki onu anlatacağız dersimiz o zaten. Diyorlar ki eğer ikinci koca hani ikinci verdiğim suret vardı ya neydi o? Adam bir veya iki talakla boşamış dediğim surette. Eğer ikinci koca <gülüyor> mamevay geçeni kadın adam bir talak vermişti veya iki talak vermişti ne kalmıştı bir iki veya bir talak kalmış değil mi? Onları hepme diyorsa yıkıyorsa, yok ediyorsa ne demektir bu? Demek ki ikinci koca yeni bir helallik meydana geçiriyor. Dikkat ediniz. Şart ceza cümleci kuruyorlar gene. Bize ne yapıyorlar? İhtiraz ediyorlar. Diyorlar ki, yani bu üç imam ha, İmam Şabi, İmam Muhammed, İmam Züfer. İmam-ı Azam ve i̇mam Ebu Yusuf'a diyorlar ki, eğer ikinci koca geçeni ki geçen neydi? Bir veya iki talak vermesiydi kocanın. Onları hep ediyorsa, yani yok ediyorsa, silip küpürüyorsa, demek ki ikinci koca hilli cedidi ıspat ediyor. Neyle? Bi kavlihi hatta tenziha devgen gayrahu. Bu ayet-i kerimeyle demek ki ikinci koca neyi meydana getirmiştir? Hilli cedidi meydana getirmiştir. Burada lazım batıldır. Neydi lazım? Şart cezasını. Lazım, ikinci kocanın hilli cedidi meydana getirmesi. Bu batıldır. Bu âl kelimeyle ikinci kocanın hilli cedidi meydana getirmesi batıldır. Doğru batıldır. Bunu zaten İmam Azam ve İmam Ebu Yusuf da söyleyecek. Fakat, bu itirazı yapan İmam-ı İmam Muhammed, İmam-ı Cüfer, nereden hareketle bu itirazı yapıyor? Sanki İmam-ı Azam ile İmam-ı Ebu Yusuf hatta -ha ayet-i kerimesini delil getirerek ikinci kocanın bu kadını hilm cedik ile birinci kocaya yani ustalak hakkıyla birinci kocaya helal kıldığını söylüyor düşüncesinden hareketle bu itirazı yapıyor. Halbuki i̇mam Azam ve İmam-ı bu fetvalarına deli getirirken bu ayeti perimeyi değil. Ya o şeyle hadisini deli getiriyorlar. Onu biraz sonra söyleyeceğim. ama evvela onların iddiası nereye, hangi düşünceden hareketle böyle bir itirazda bulunuyorlar onu ortaya koyuyorlar. Yani onlar düşünüyorlar ki i̇mam Azam ile İmam-ı Ebu Yusuf, bu fetvayı verirken istitlal haberinde hatta ayet-i kerimeşini deyim getirerek ikinci kocanın hilli cedidi bu ayet ile ispat ettiği düşüncesiyle bu itirazı yapıyorlar. Nasıl bir itiraz yapıyorlar? İşte itirazları bu şu. Önce bir şah yada cümleci kuruyorlar. Diyorlar ki eğer ikinci koca mâ yani bir veya iki talakla boşamanın hükmünü ortadan kaldırıp, kaldırıyorsa o zaman ikinci koca hilli ortaya koyuyor. Neyle? Hatta senkihasevcen gayrehû Mevla Teâlâ'nın mukavli kerimîyle diyorlar. Bu şart ceza cümlesini ortaya koyup butlağına gidiyorlar. Burada şart batıldır diyorlar. Nedir o şak? İkinci kocanın hibli cedidi, hatta sen ihaderken gayra bu ayeti ile ortaya koyması ispat etmesi. Bu batıldır. Lazım batıl olunca, melzum da batıldır. Melzum neydi? Şak. Şak neydi? İkinci kocanın, e, estağfurullah ikiz, evet doğru. İkinci kocanın, birinci kocanın vermiş olduğu bir ve iki talakı, yani ma'meba diye tabir ediyordun biraz sonra, bir ve iki talakı hetmetmesi, yıkması, o da batılıdır. Dolayısıyla sizin verdiğiniz etba yerine değilsiyorlar. Biz buna cevap vereceğiz tabii Ama evvela bu şart cezayı bir tahlil etmek lazım. Bir, birinci tahlil mülacemettir. Şart cezayı gerektiriyor mu hakikaten? Yani ikinci kocanın hedmi, bir ve talakı yok etmesi, ikinci kocanın hedi de ıspakını gerektiriyor mu? Bu mülacimet. Evet bu sabittir. Neden? Bir adam karısını, üç talakla boşama meselesini şöyle bir bu ittifakı. Bir veya iki talakla boşarsa hormeti hafife gerçekleşir. Üç talak ile boşarsa hormeti galiza gerçekleşir. Bir veya iki talakla boşansa hürmet sabit olur mu? Olur. Habise de orada bir hürmet var. Şimdi ikinci koca bu hürmeti ortadan kaldırdı demek. Hani Mamedağa dediğimiz bir ve iki talakla boşama idi ya. İkinci koca bu bir veya iki talakla boşama ile sabit olan hormet hafifeyi, hafif haramlığı ortadan kaldırıyorsa ki kaldırıyor, bu hepimiz söylüyoruz, kaldırıyorsa zorunlu olarak helalli ispat ediyor demektir. Hormetin kalktığı yerde neyin gelmesi lazım? Helalliğin gelmesi lazım. Helalliğin gelmesi ne demektir? İkinci koca helalli ispat etti demektir. Demek ki bu mülazemet var, mülazemet tabi. Bu tamam. Onların iddiasına göre konuşuyoruz hala. Ve onlar dediler ki hatta tenkiha zevgen gayra ayeti kerimesiyle ikinci kocanın hill-i ortaya getirmesi batıldır. Lazım o idi. Lazım batıldır. Bu lazım batıldır dediler. Neden? Asıl tartışacağımız konuda budur zaten. feintallakaha felâ tahillü lehu min ba'du Hatta senkiha zevcen gayrahu. Bu ayet-i kerimede fehim tallaka ha eğer koca hanımını üçüncü defa boşarsa o üçüncü talak daha önce daha önce anlatmıştık bunu. Bismillah talakın ar-ratan diye başlayan ayet-i bunu anlatmıştık. fehim tallaka ha derken oradaki talaktan maksat neydi? Üçüncü talak. Eğer bir adam karısını üçüncü olarak boşarsa, demek ki daha de önceki talakla boşamıştı? Üçüncü talakı da verirse, فَلَا <gülüyor> تَحِيُّ Bu kadın bu adama helal olmaz. Ne vakte kadar? Helal olmaz. Dikkat edin. Bu kadın birinci kocaya helal olmaz. Ne vakte kadar? Hatta tenkiha devgen gayrehu. Kadın bir başka adamı nikahlayıncaya kadar... Bu kadın birinci kocaya helal olmaz. Şimdi İmam-ı Şafi Rahimahullah, i̇mam Muhammed Rahimahullah, İmam-ı Rahimahullah diyorlar ki buradaki hatta has lafızdır. Size göre de, yani i̇mam Azam i̇mam Ebu Lütfa göre de, bize göre de diyorlar, has meddülünü kapan ifade eder. Öyleyse bu hatta has lafızı mezzülünü kapan ifade etmeli. Bu iptal edilmemeli. Eğer derseniz ki ikinci koca Hinn-i Celid'i ispat eden ki biz söylüyoruz o İmam-ı Azam-ı İmam-ı Ebu O zaman bu has lafzın mezzülünü kapan ifade etmesini iptal edersin. Niye? Çünkü hatta gaye içindir. Gaye ne demektir? Gaye demek ma kablindeki hükmün hatta'nın ma badine kadar devam edebildiği orada son bulduğunu ifade eder. Hatta ma badi için yeni bir hüküm ortaya koyamaz. Ama şunu ifade eder gaye bunun için. Ma kablindeki hüküm hatta'nın ma badi dediğimiz şeye kadar devam eder. O şey hüküm biter. Biter ama Yeni bir hükümden vahit yapamazsınız. Yeni bir hükümden vahit yapma demek, yani hatta'nın mâbâdini yeni bir hüküm ortaya koyduğunu söylemek, Hatta'nın meddülü olan, yani meddülünü katman ifade ediyordu ya, o hayyeyi iptal etmektir. Nasıl? Bakın şöyle. Ayet-i kerimede Mevla Teala, فَلَا <gülüyor> Koca karısını üstte üçüncü talakla boşadı mı? Kadın kocasına helal olmaz. Burada ne var? Ademül hil var. Helal var. Kadının haram olması var. Kime? Birinci kocasına. Üçüncü talakı verdi mi? Kadın birinci kocasına haramdır. Bu nereye kadar gidiyor bu haramlık? Hatta tenkihadev canadayla. Bu hatta gayeti bize neyi gösterdi? Bu kadının ''Birinci kocasına haramlığı, kadının başka bir adamı nikahlamasıyla sonlandı.'' Peki bu kadın birinci kocasına helal oldu mu? Diğer bir ifadeyle, bu kadın birinci kocasına, ikinci koca ile evlenmesiyle birlikte helal oldu mu? Hayır olmadı. Eğer... Yani olmadı derken bu ayet onu ifade etmiyor. Olacak ama bu ayetten bu mana çıkmaz. Neden? Eğer bu mana yani kadının birinci kocasına helal olma manasını bu ayetten çıkaracak olursanız o helalliği sağlayan kimdir? İkinci kocadır. Yani onlar bize diyorlar ki imam Azam ve İmam göre. Siz diyorsunuz ki ikinci koca... Kadını birinci kocasına helal etmiştir. Delil olarak da bu hadisi getiriyorsunuz. Bu hadiste, e, estağfurullah, bu ayeti getiriyorsunuz. Bu ayette hatta var gayet içindir. Gayet için bu hadyanın gayede son bulduğunu ifade eder. Gayet içi, gayeye ait bir hüküm ortaya koyma. Eğer derseniz ki, diyorsunuz ki hanefiler burada ikinci koca, Kadını birinci kocaya helal etmiştir ve bunu da bu ayete dayanarak söylüyorsunuz. Bunu söyleyerek ne yapmış oluyorsunuz diyorlar bize. Hatta'nın meclülünün kapan ifade etme manası iptal ediyorsunuz. Neyle iptal ediyoruz? Ziyadeyi de iptal ediyoruz. Nasıl ziyade? Bu ayetin kerimede hatta sadece ne ifade ediyor? Kadının birinci kocaya haram oluşu ikinci kocaya varmasıyla bitmiştir. Ama kadının birinci kocaya helal olması onun hakkında bu ayet-i şey söylemiyor. Eğer söylüyor diyorsanız bunu şöyle diyeceksiniz. Nasıl diyeceksiniz? İkinci koca bu kadını birinci kocasına helal kıldı diyeceksiniz. Siz öyle diyorsunuz Haliyle Böyle dediğimiz zaman gayenin manası ne yapıyorsunuz? Haramlık Ona erdi. İkinci koca bu kadını birinci kocasına da helal kıldı. Bakın iki mana veriyor. Haramlık sona erdiği, kadının birinci kocasına haram olması sona erdiği, bu bir. Bu zaten hatta'nın manası bu. Hatta mektulünü ka'an ifade eder bu. Bunun üzerine çıkıp da gayeye bir hüküm yükleyecek olursanız ki, şöyle derse yüzüyoruz. İkinci koca bu kadını birinci kocasına da helal kıldı. Bu gayeye hüküm yüklemedir. Bu hüküm yüklemeyi yaptığınız anda hatta'nın gaye manasına ziyade yapmış olursunuz. Bu ziyade yapmakta da nedir? Hasla olan hatta'nın meddülünü kap'an ifade etmesini iftale etmektir. İtirazları bize bu. Peki onlara şöyle bir soru sora lazım mıyız? Kim Allah'ın buna değinecek? Peki size göre bu ayeti kerimede hatta için olan hatta ile kadının birinci kocasına haram oluşu ikinci kocaya varma ile son buldu ise ki buldu doğrudur onunla ittifak var peki birinci kocaya ne helal olur? Bir helalliği bu ayetten değil ama Rüçeyle hadisinden çıkaracak. Onlar Rüçeyle hadisine gitmiyorlar. Ne diyorlar? Sebebi sabık ile ona helal olmuştur diyorlar. Sebebi sabık neydi? Biraz önce söyledim. Kevruha min benat-ı Adem hâniyeten alî muharrimâti. Yani bu kadın benat Adem'den, Benat-ı ben Adem, ben Adem'in kızlarından olması ve onu evleneceği erkeğe haram kılıcı olan üç sebep vardı malumunuz. Onlar yani kalabes, sıhriyet, raba, Bunlardan biri yok ise bu kadın o adama ne olur? Helal olur. Helal olmasının sebebi budur. Daha önceden de bu idi araya bir üç salak girince bir hormes haramlık vücuda geldi haramlık ikinci kocaya varmasıyla son bulunca tekrar o sebebi sabık demreye girdi ve o adam bununla evlenebilir. Diyor ki, İmam-ı Şafi İmam Muhammed İmam-ı Biz öyle değil. Biz diyoruz ki bu kadının birinci kocasına helal eden, hiddice indi vücuda getiren kimdir? İkinci kocası. Bu ayette sabit değil ya. Bize yapılan itiraz bu ayet üzerinde. Biz bu ayetle bu hüküm sabittir de. Bu ayet ile sabit olan sadece nedir? Kadının birinci kocaya haram oluşu, ikinci kocayı nitahlamakla son bulmuştur. O kadar. Diyoruz. İkinci kocanın hebbice dini yani birinci kocaya kadını üç talakla helal edişir. Ve belki birinci koca ister onu üç talakla boşamış olsun, ister bir talakla boşamış olsun, ister iki talakla boşamış olsun, ikinci koca İmam-ı Azam ve İmam-ı Yusuf'a göre bu kadını birinci kocaya hiddicelik, yeni bir helallik ile helal eder ve kadın birinci kocaya vardığında üç boşama hakkıyla onu geri almıştır. Bunu da neyle ispat ediyoruz? O şeylere hadisine ispat. Ediyoruz. Şimdi şu söylediklerimizi derken tonla kadar varmadan anlatacak olursak baş tarafı da unutacağız. Şu söylediklerimizi evvela ibareden okuyalım, ondan sonra o şeylere hadisine gireceğiz inşallah. Bakın. Muhalliliyetin zevk etsani, vallahu -va -va. istiknafıya mukadder tualin cevabıdır. Mukadder tual biraz önce işte o üç imamın Hanecilere siz Has'ın mecnulünü kapran ifade etmesini iptal ettiniz. Çünkü hatta tenkiha zevcen gayra ayeti kelimesiyle ikinci kocanın, kadını birinci kocasına hilli cedid ile helal ettiğini söylediniz. Bu ise has lafız olan haddânın meddülünü katman ifade etmesini iptal edilir demişler. Cevap verilir. Ve muhalliliyeti zevcittani ikinci kocanın helal kılıcı olması nedir? Bir işaret-i hadisin o seylesi diyeceğiz. O şeyle hadisinin işareti ilesi. Hatta sen ki hadercen ile değildir. Şimdi yani bilinmiş ki enne sahâb-ı teâlâ aleyhüm ecmaîh sahâbî Rubunullah Taala aleyhimecme'in ihtilafı ettiler. Hangi hudutta fi anned-zevce saniye ikinci koca helyehmi yukar mı? Ney? Toplama mahamada geçenin hükmü. O geçen nedir? Mira talakı, talak. Vahten kana fer eksera. O talak ister bir olsun, ister birden çok olsun, iki olsun demektir o. Ekserden Sadece Geçen talak yani koca karısını bir talakla veya iki talakla boşalırsa ikinci koca bu kadını, ikinci koca bu kadını birinci kocaya helal ediyor, bize göre. Bu ikinci koca geçen o bir ve iki talakı yıkıp yok eder mi, çilip küpürür mü? Üç talak hakkıyla koca onu geriye alır mı veya almaz mı? Bu var. Alır mı? Alsa nasıl olur? Hatta eza melekeha zevrül evvelu, hatta bu kadına birinci koca malik olacak olsa, melekeha bi hillin, ona bir helallikle malik olur ki, la o helallik ayrılıp gitmez, illa biselah-i tatbikatin, ancak üç boşamayla ayrılıp gider. Böyle midir? Evlâ. Helyehdü demiştik? Evlâ. Veya ikinci koca, mâne dâir. Yani, Birinci kocanın vermiş olduğu birinci ve ikinci tabakı silip küpürmez değil. Ki İmam Şafi'nin görüşü olur. Ve de hem de bazıları benim şekilde sahabiden, ne ilgilenerlerdir? Birinci görüşü benim için. Yani yehdi. İkinci koca geçen o bir ve iki tabakını atar, yıkar, çilen götürür. Vaktar İmam, imam, İmam Azam bunu tercih etmiştir. Daha ve bu Yusuf ve bu Yusuf'ta. Ve babun bazı milletdani, ikinci görüş belinçedi, sahabiden. Vaktarahu, sahabiden bir kısmının belinçediği bu ikinci görüş. Yani ikinci koca, birinci kocanın vermiş olduğu bir ve iki talakı yıkamaz, onu yok edemez. Dolayısıyla kadın ikinci kocadan sonra birinci kocaya döner, onu nikah, onunla nikahlanırsa, daha önceden bir talak vermiş idi ise adam iki talakla onu nikahlar. Daha önceden iki talak vermiş gibi ise bir talak hakkıyla onun nikahla. Yıkamaz demek o demektir. Bu görüşü de kim benimsemiştir? Muhammedun, ve Şafi'yi ve Züfer. İmam Muhammed, İmam Şafi'yi ve İmam-ı Cüfer benimsemiştir. Ve Kutsani, ikincinin gerekçesiyle konuya giriyor. Yani İmam Şafi, İmam Muhammed ve İmam-ı bu görüşlerine gerekçe olarak getirdikleri şeyle giriyor. Bakınız nedir diyor? Ennahu levhedemehu, şark levhedemehu, levhedeme ikinci koca yıkacak olsa yok edecek olsa neyi huuu ma mezanın hükmünü neydi o? birinci koca bir veya iki talakla boşamıştı kadın ikinci kocaya vardıktan sonra bu ikinci koca ma dediğimiz bir ve iki talakı yok eder, bu kadın birinci kocasıyla evlendiğinde yine üç boşama hakkıyla kadına malik olur eğer böyle olacak, olursa diyor İmam-ı Muhammed, İmam Şahbi İmam Cüber ''le esvetehillen cehiden'' o zaman demek ki koca yeni bir helallik vudula getirdi. Yeni bir helallik vudula getirdi ki önceden bir boşama yapmıştı, iki talak kalmıştı veya iki boşama yapmıştı, bir talak kalmıştı, onların hepsini içildi Demek ki bu ne yaptı o zaman ikinci koca? yeni bir helallik meydana getirdi. Ve lazim-u İkinci kocanın yeni bir helallik meydana getirmesi batıldır. Şimdi bakın. İmam-ı İmam Muhammed İmam-ı Cüfer bunu söylerken gene söylüyorum onu. Nereden harekette söylüyor bunu? Lazım batıldır derken. Hatta senkih-e gayrehu ayetinden hareketle onu delil getirerek İmam-ı Azam ve i̇mam Ebu Yusuf'un ikinci kocanın Hilli Cedidi ortaya koyduğunu düşünerek böyle söylüyorlar. Onu düşünürlerse bu söyledikleri doğru. Ama Hanefiler yani İmam-ı Azam ve i̇mam Ebu Yusuf o ayeti kerimeden bu hükmü çıkarmıyorlar. İkinci kocanın Hilli Cedidi meydana getirmesini bu ayetten değil, Hüseyle hadisinin işaretiyle yapıyorlar. Ona biraz sonra geleceğiz. Şimdi lağım bağıt olunca, yani ikinci kocanın kendi cehiliyi ortaya koyması batıldır. olur. Helmelzumumuzdu, melzum da bağıt olur o zaman. Melzum ne? Şart. Yani lağım dediğimiz lehspete hilden dediğinden cezaydı. Melzum dediğimiz dediğimiz de şart. O da neydi? Lerede mehul değil mi? Yani ikinci kocanın bir ve iki keken bir ve iki tamakın hükmünü ortadan kaldırması o da batıldır. Onu da kaldıramaz o zaman emmel mülazeme mülacanat. önce mülazemeti söylüyor mülazemet tabittir mülazemet neydi? şartın cezayı gerektirmesi yani ikinci kocanın bir ve iki ortadan kaldırması ikinci kocanın hem-i cedidi ispat etmesini gerektirir olması buna mülazemet diyor bu mülazemet tabidir. hakikaten böyle bir mülazeme var mı? var niye var? وَلِئَنَّ حُمَّهُ Çünkü talakın hükmü nedir? El-Hormetur. <gülüyor> Muhtenef-u fiha olan mesele hangisiydi? Koca karısını bir veya iki talakla boşamıştır. Koca karısını bir veya iki talakla boşarsa ne gerçekleşir? Hormet-i hafife gerçekleşir. Bu hormet-i hafife galiba meselesi bir sonraki dersimizin konusu olacaktır budur. Talakın hükmü nedir? Hormeti hafifedir. Ve muha. İkinci kocanın bu hurmet hafifeyi ortadan kaldırması. Öne. İkinci kocayla evlenince kadın bir ve iki boşama ortadan kalkıp üç boşama devreye girmiyor. Giriyor. O zaman bu ikinci kocanın bu hurmet hafife dediğimi bir ve iki talakla boşamanın boşamayı ortadan kaldırması La يَكُونُوا illa ispatı حِلِّ Bu olamaz ancak helalli ispatla da olabilir. Ya, haramı ortadan kaldırmak için ne lazım? Helali ispat etmek lazım. O zaman eğer ikinci koca bir ve iki talakı ortadan kaldırıyorsa ki ona hürmeti hadis ediyoruz o zaman hinnî ispat ediyor demektir. Helallik olmadan haram ortadan kalkmaz çünkü. Kalkar diyorsanız ki onların iddiası bize o. Göyatınız kaldırıyoruz. O zaman siz hidd cedidi ettiniz. Dolayısıyla buradaki mülazemet yerindedir. Mülazemetin yerinde olduğunu teşbih ettikten sonra lazım mezzum meselesine gelmemiz lazım. Tabii ki lazım halledersek mezzum ona bağlı olarak ne oluyor? Hall oluyor. Lazım batılsa mezzum batıldır. Lazım batıl değil ise da batıl değildir olacak. Ama bunlar ne demişti? Lazım batıldır demişti. Şimdi ona geliyor, Remma Mutbanul Lazimi, Lazım'ın batıl olmasına gelin, yani ikinci kocanın Helli Cedid'i ispat etmesi lazım dedi. Bunun batıl oluşuna gelince, tabi ikinci kocanın Helli Cedid'i ispatı onların iddiasına göre neyle oluyordu? Hatta Tenkiha Zevcen Gayrah'ı ile oluyordu. Oradan hareketle yorum yapacağız ha. İkinci kocanın hülyciliği ispat edecekinin mutlaka batıl oluşu o da tabidir miydi? Şöyle en lahu <gülüyor> çünkü ikinci kocan. Le esmetehu hülyciliği ispat edecek olursa lejmeter kül amelimi kavlihi taala hatta tenk haddergen gayrahu. O zaman devlet aalanın hatta tenk haddergen gayrahu kavli terimi ile amen terk edilmiş eğer ikinci koca himm-i celidi ispat ediyorsa o zaman siz diyor bize İmam Şafi, İmam Muhammed, İmam-ı Züfer kime diyor? İmam-ı Azam ve İmam Ebu o zaman siz hak meddülünü kat'an ifade ederi iptal ettiyorsa beye. Nasıl? Çünkü levesbetehu ikinci koca himm-i celidi bu kavli kerim ile hatta denk hazircem gayrehu kavli kerimi ile ispat edecek olursa necmeter kul ameli ameli terk etmek gerekir ne ile amel bir kavli taala Mevla ta Kahran'ın buyurmasıyla Bismillah. ki hazu buyurmasıyla ameli terk etmiş olursunuz nasıl e anlatacağım niye onunla ameli terk etmiş oluruz yanna hatta çünkü hatta kelimesi hatta ken hazu ken Oradaki hatta kelimesi hasun, has bir lafıdır. Fil gayeti, gaye hakkında has bir lafıdır. Ve eserü gayeti, gayenin eseri teziri fil inha-i makableha makablini sonlandırma hususundadır. Gaye ne işe yararmış? Gaye son demektir zaten. Neyin sonu? Makablindeki hükmün sonu. Ma kabildeki hüküm buraya kadar devam eder. Hatta bunu ifade ediyor. Hatta gaye kimdir? Haf bir lafızdır, gaye bir mezdulü. Bu gayede neyi ifade ediyor? Ma kabildeki hükmün hatta'nın ma badine kadar devam ettiği. Orada son bulduğunu ifade. Ediyor. Onu orada sonlandırdığını ifade. İnhas. La fiiz badihutmihima badihâ Gayenin mabadine, yani hatta'nın mabadi ki gayedir o. Ona hüküm ispat etmek için değildir. İfadeye dikkat edilmiş. Hatta gaye içindir. Neyi ifade eder gaye? Gayenin teşhiri nerededir? Hatta'nın makabdi ki ona mugayya denir. O mugayyanın hükmünün hatta'nın mabadine kadar devam ettiğini, orada son bulduğunu ifade edilir. <gülüyor> hüküm son bulur, tamam. Bundan başka bir şey ifade etmez. Bundan sonra çıkıp şunu demeyin. Mabadi için de hüküm ispat eder demeyin. İmam-ı İmam, Şadi, İmam Muhammed İmam-ı diyorlar ki siz Mabadi'ne gittiniz hatta ve oraya hüküm ispat ettiniz. Nasıl? E çünkü dediniz ki ikinci koca Hilli Cedid'i ispat ediyor dediniz. Bakınız ayet-i kerimeye baktığımız zaman Hatta anı nevleni diyoruz. Orada ne var? Kadının kocasına üç tabak sebebiyle haram oluşu var. Kadın kocasına haramdır. Bu haram oluşu nereye kadar devam eder? Hatta onu ifade ediyor. Nereye kadar devam eder? Senkiha zevkenle. Gayeye kadar. Gaye nedir? Kadının bir başka adamı nikahlamasıdır. Oraya kadar bu kadının birinci kocaya haramlığı devam eder orada son bulur. Yani kadın bir başkasını nikahladı mı, bu haramlık son bulur. Peki kadın birinci kocaya helal olur mu? Onu burada aramayın. Çünkü hatta vatibesi bitti. Hatta ondan ileriye geçemez. Eğer siz derseniz ki İmam Azam ve İmamı Ebu Yusuf'un söylediği gibi derseniz ki ikinci koca Hini Cedid'i de ıspat etti bu ayet ile. Hadi onlar öyle söylemiyorlar. Ama onlar öyle bahsediyorlar. Soruyu soranlar öyle düşünerek soruyu soruyorlar. Siz sadece kadının birinci kocaya haram oluşunun bittiğini değil ya ikinci kocanın bu kadını birinci kocaya hibbi dik ile helal kıldığını da söylüyorsun. İşte bunu söylediğiniz için haf olan hatta'nın meddülünü kapan ifade edişini iptal ettiniz diyorlar. Halbuki böyle bir şey demiyoruz. Ama onlar öyle şey İşte lazım bundan dolayı batıldır. Lazım neden dolayı batıldır? Bundan dolayı batıldır. Lazım neydi? İkinci kocanın helli celidi ıspat etmiş idi o batıldır. Bu ayeti kelimeyle kerimeyle onu ıspat edemezsiniz. Eğer edecek olursanız hafda bulan haktanın meddülünü katan ifade etmesini iptal etmiş olursunuz diyorlar. Halbuki siz de kabul ediyorsunuz gidiyorlar diyorlar bize Has tafız ifade eder, bunu biz de kabul ediyoruz diyorlar. Bakın bize e itiraz geldi değil mi? Hangi noktada geldi itiraz? Feri mesele falan yok burada. Burada ne var? Burada İmam-ı Şadi İmam Muhammed İmam-ı Cüferrahimehullah'ın bizim ortaya koymuş olduğumuz onların da kabullendiği has meddülünü ifade eder genel kuralına ne vardır burada? İtiraz var. Siz bu kaideyi iptal ediyorsunuz diyorlar bize. İşte biz de şimdi ona cevap veriyoruz. Daha hemiz cevaba geçemedik tabii. Devam edelim, şurayı da bitireyim de. فَلْدَوْجُنْهَةُ لَا تِيِفْمَادِ ma مِنْ ha? O hatta ma ba'dine yani gayeye hüküm ispat etmez. Gaye nedir burada? zevg ha. O zevg-i saniye hüküm ispat etmez. O halde ikinci koca son olur, nihayet olur. Ne için? Gerideki muhayya dediğimiz o haramın neşi olur? Haramlığın neşi olur? Sonu, nihayeti olur. İkinci kocaya kadar bu kadının birinci kocasına haramlığı devam eder. İkinci kocaya vardığı anda bu haramlık son bulur. Helallik ikinci koca ile olmaz. Önemli orası. Helallik ikinci koca ile olmaz. Onu biz de söylemiyoruz hakikaten. Onlar bize itna ediyorlar, söylüyormuşuz gibi. La mutsbiten ve halbünce değil. İkinci koca yeni bir helallik ortaya koymak muayyese eder. Ve inamet bu terhindur. Bakınız onların görüşüdür bu. Yani imam Şafii, imam Muhammed, imam Cüfer'in görüşüdür. Ne diyorlar? Helallik sabit olur. Ne bile sabit olur? Bu ayet ile değil, ya bir sebebi sabıkıyız, geçen sebep ile sabık oluruz. Geçen sebeple dediği nedir? Geçen sebep dediği birinci koca kadının nikahlarken hangi sebeple nikahlaması helal idi ise şimdi de aynı sebeple nikahlaması helal Nedir o? Ve o geçen sebep kevn kadının olmasıdır. Kimlerden? Min benati beni Adem'e. Adem oğullarının kızlarından olması. Ne oldu halde? Haliyeten halim muharrimati. Haram kılıcı sebeplerden belli olduğu halde. Bir kadını erkeğe haram kılan sebepler nelerdir? Bunu zaten fıkıhta biliyorsunuz. Harabettir. Yayın kuzudur, yeğendir. <gülüyor> şu, şu, saymış olduğumuz. karabet. Biri o. ikincisi Rabadır. Süt sebebiyle haram olur. Üçüncüsü de nedir? Sohriyettir. Musahara yani. Evlilik sebebiyle haram olur. Bir adam bir kadınla evlenirse kayınvalidesi ona ebedi haram olur. Aynı şekilde gelin hanıma kayınpederi ebedi haram olur. Ebedi ne demek? Ölçe bile kadının kocası, kayınpederi hala mahremidir. İşte bu haram kılıcı sebeplerden biri olan deni Adem'den. Yani Adem'in çocuklarından bir kız olması bir Ne? Ta birinci kocanın onu nikahlamasına sebep o değil miydi? O idi. Fakat bu birinci koca karısını üst talakla boşayınca araya ne girdi? Mani girdi. Ne mani? Bu kadının birinci kocasına helal olmasını engelleyen bir haram hurmet-i girdi. O hürmeti galillah nereye kadar devam etti? Kadının ikinci kocaya varması, onunla nikahlanmasına kadar devam etti. Buna ayet ifade etmişti zaten. Kadın ikinci kocayla nikahlandığı anda o hürmet bitmiştir. Eğer o adam bu kadını boşarsa, bu birinci koca onu alır, ona helal bir helalliği sağlayan İmam-ı Şabi, İmam Muhammed, İmam-ı göre ikinci koca değil. Ya... Ha, ilk evlendiğinde bu kadınla birinci koca hangi sebep helalliği sağlıyorsa o sebep maninin ortadan kalkmasıyla tekrar evre Şimdi itirazcılar kızını alamadı. İtirazı daha ileriye götürüyorlar. Vele hülli O demektir ha. Yahu kabul edelim ki İkinci koca bu kadını birinci kocasına helal kılmıştır. Kabul edelim. Öyle olsun. Öyle bile olsa bu size yine fayda vermez diyorlar. Bize derken İmam-ı Azam ile İmam yine fayda vermez. Niye? Söyledikleri yanlış değil ama bizim vereceğim cevap vardı. Ta başında söyleyeyim. Bu itirafların hareket noktası nedir onların? Onların? Biz sanki, hatta sanki ki gayra hudami, ikinci kocanın bu kadını birinci kocaya hilli cedit ile helal ettiğini söylüyormuşuz gibi öyle düşünerek bu soruları soruyorlar bize. Halbuki bizim öyle bir iddiamız yok. Ama biz onların o düşüncesiyle devam ediyoruz şu anda derse. Diyorlar ki kabul edelim ki ikinci koca kadını birinci kocasına helal etmiştir. Helal kirli mu demek? Kabul edelim. Yani en enneha tüsbituhu, enneha, enneha ne demek? Gaye. Gaye ne demek? İkinci koca. İkinci koca tüsbituhu, hibbi celili ispat ediyor. Kabul edelim bunu. Bunu kabul etsek de size fayda vermez. Bakınız, bizim şu anda tartışma konusu yaptığımız hangisi bir İkinci surettir. Birinci suret değil ha, orada ittifak var diyor. İkinci surettir. İkinci suret neydi? Birinci koca karısını bir veya iki talakla boşamıştı. İddeti bittikten sonra kadın bir başka adamla evlenmişti. O bir başka dediğinde ikinci koca onu boşamıştı. Bu kadın gelip tekrar birinci kocasıyla evlenmişti. Evlendiği zaman da birinci koca üç boşama hakkıyla mı nikahladı onu? Yoksa önceden koca bir, bir talak vermiş idi ise iki kalmıştı iki boşama hakkıyla. Önceden koca iki talakla boşamışsa bir boşama hakkı kalmıştı. Bir boşama hakkıyla mı onun nikahladı. Bizim tartışma konusu bu değil. Bu. Peki ayet-i kerimede anlatılan ne? Ayet-i kerimede anlatılan üç talak meselesi. Çünkü bismillah. Rey tanaka ha felaka haylu lehu min ba'du hatta kayfa hada min ghayrih. Feym talaka ne demek ki koca karısına üçüncü talakı verirse demek. Şimdi diyorlar ki, bize kabul edelim ki ikinci koca himm meydana getiriyor, birinci koca için. Lakinne fakat ikinci kocanın himm-i cedidi ıspak bade vücud-i mugayya. mugayya. bulunduktan sonradır. Mugayya nedir burada? Üç talakla boşamadır. Ayet-i kerimede mugayya nedir? Hatta nın nedir? adamın karısının üç salakla boşaması. Sorma ki galiza. Adamın kadın üç salakla boşamasıdır. O oh. Şimdi diyoruz ki bir ikinci kocanın hindi cedidi meydana getirmesi neden sonra olabilir? Kabul edelim biz. Tamam kabul ediyoruz. İkinci koca hindi cedidi meydana getirmiştir. Kabul. Ama bu ayeti kerimede İkinci kocanın hem i meydana getirmesi neden sonra olabilir? Mugayyadan sonra olabilir. Peki ayetin i kerimede Mugayya neydi? Mugayya adamın karısını üç salakla boşaması. Yani kor haliz vaydı. Onun için diyor ki badevududil Mugayya. Ve o idi? nedir? Esselâh. Üç salak. <gülüyor> <gülüyor> lâ kablehû, lâ kablehududil Mugayya. Muhagya olunmadan önce ikinci koca Hilli Cedid'i ispat edemez. Halbuki bizim maktubumuz ne? Bizim maktubumuz daha doğrusu Şafi İmam Muhammed İmam Şafi İmam Cüfer'le aramızdaki istilaf ne? Aramızdaki istilaf konusu olan mesele adam karısını bir veya iki talakla boşamıştır. Adamın karısını bir veya iki talakla boşaması ayeti kelimedeki Muhagya'ya oturuyor mu? Hayır oturmuyor. Ayet-i kerimedeki üst tabakla boşamaztır. Dolayısıyla ayet-i kerimede farz etsek ki ikinci koca üst tabakla boşamadan sonra kadın bir başka adamla evlenirse ve ilişki de olursa bu kadın birinci kocaya hilm helal olur kabul edelim onu. Etsek bile size fayda vermiyor. Çünkü sizinle aramızdaki ihtilaf edilen mesele ayet-i mesele değil. Ya adamın karısını bir veya iki talakla boşama meşeleşir. Orada mugayya yok. Orada mugayya yok derken ne demek? Ayetteki mugayya o surette yok. Biz faradağ kabul etsek bile bu ayeti kerimede ikinci koca Himm-i ispat ediyor. Himm-i ikinci koca tarafından ispatı mugayyanın bulunmasına dayanır. Halbuki aramızdaki ihtilaflı meselede bu muğayyır bulunmuyor. Neden? Çünkü ihtilaflı meselede bir veya iki boşama var, üç boşama yok. Yine size fayda vermez diyorlar. Bu kadar itirazlar aslında bizim bu ayete dayanmadığımız, hep dayandığımız düşünerek yapılmıştır. Ya biz bu ayetten ikinci kocanın kadını birinci kocasına helal ettiğini söylemiyoruz ki Hala devam ediyor itiraz. Destekleniyor şimdi. Bakınız, diyor ki <gülüyor> <gülüyor> o anda fenayen o ikinci koca olmaz hadimen, yıkıcı, yok edici ney? Limaduneha. Üç salaktan yani o muvayya dediğimiz üç salaktan aşağısını yıkıcı olamaz. Asla olamaz. Vel makbul, zerk. Halbuki talep edilen burada nedir? İkinci kocanın üç salaktan aşağısını yıkma başına bu asla gerçekleşemez diyorlar. Bakınız buna bir misal verelim. Yani gayenin devreye girebilmesi, iş görebilmesi neye bağlıdır? Muhayyanın vücuduna bağlıdır. Önce mugacya var olacak, ondan sonra biz gaye iş görür diyebileceğiz. Buna bir misal veriyorum. Bir kimse gelin etse. Teşekkürler. Hatta yetteşire ebâhut. Size ama ebâhut güzel. Ne diyor adam? Gâib sıfasıyla getirdi, ben mütekellime çevireyim. Desem ki ben, şu kişiyle Recep ayında babasıyla istişare etmedikçe vallahi konuşmayacağım. Yemin ediyor adam. Nasıl yemin etti, bakın? hatta'yı kullanarak yaptı. La yükellimuhu, onunla konuşmayacağım diyor adam. Firecep Recep ayında, hatta yetleşire, istişare etmedikçe ebâhı onun babasıydı. Recep ayında onun babasıyla istişare etmedikçe konuşmayacağım. Yemin diyor. adam. Vallahi konuşmayacağım. Şimdi bakın, burada ne var? Bir gaye var. Gaye nedir? Hatta daha sonrası nedir o? İstişare, babasıyla istişare. Bir de mugayya var. Mugayya nedir burada? Onunla konuşmama. La yükellimuhu onunla konuşmayacağım diyor değil mi? Onunla konuşmama nedir? Mukayya'dır. Mukayya olmadan gaye hiç göremez. Bakınız nasıl göreniyor? Festeşar afu. Bu yenili yapan kişi o falan kişinin babasıyla istişare yaptı. Neden önce? Kable Recep. Recep ayından önce istişare yaptı. Lakan bu istişare geçersiniz. Niye geçersiniz? Mugayya yok ki. Bakınız, gayenin iş görmesi, devreye girmesi ne zaman olabilir diyoruz? Mugayya bulunursa diyoruz. Bu adam istişareyi ne zaman yapıyor? Recep ayından önce yapıyor. İstişare neydi? Gaye. Bu gayenin iş görmesi neye bağlı? Mugayya dediğin falan kişiyle konuşmamasına bağlı. Evvela o falan kişiyle konuşmaması tahakkuk etmeli ama nerede? Recep ayında. Recep ayında falan kişiyle konuşmamasının tahakkuk edebilmesi için ne lazım? Evvela bir Recep ayının gelmesi lazım. Adam Recep ayı gelmeden tutar da o falan kişinin babasıyla istişare yaparsa burada bokaya bulunmuştur diyemezsin. Yani falan kişiyle konuşmama bulunmuştur diyemezsin. Hakikaten konuşmadı. O falan kişiyle konuşmadı ha. Ne yaptı? Babasıyla istişare yaptı. Bu da olur. Ama o istişareyi ne zaman yaptı? Recep önce yaptı. Halbuki muhayya dediğimiz konuşmamanın nerede olması gerekiyor? Recep ayında olması gerekiyor. O zaman bu istişare, lakat dikkate alınmaz, itibar alınmaz. Yemin devam eder. Bu yemin ne yapıyor? Hala devam ediyor. Hattâ nefelleme hufirecele. Hatta Bu yemin eden kişi konuşacak olursa kiminle? Huu. O falan kişiyle nerede diye ki Recep'e? Recep ayında. Neden önce? Kableha. O istişareden önce. O falanın babasıyla istişare etmeden Recep ayında tutar da o falan kişiyle konuşursa muhayyâ ne oldu? Bozul. Muhayyâ neydi? Recep ayında konuşmamak idi. Ne zaman konuşacaktı bağlı kalmak için? Önce Recep Ay'ın girecek, gidecek o falan kişinin konuşmayacağım dediği falan kişinin babasıyla istişare yapacak, ondan sonra gelip onunla konuşacak. Böyle yapsa yapsaydı ne olacaktı? Yeminine bağlı kalmış olacaktı ve cesaret vermesi diye bir şey söz konusu olmayacaktı. Recep Ay'ın girdi, gitti baba ile istişare etmeden kiminle konuştu? konuşmayacağım dediği kişiyle konuştuk. Yemini bozduk. Ondan sonra istişare, istişare yapsa da yapmasa da önemli yok. Yemini bozduk. Kableha ha ise yemini bozar. Dolayısıyla bu misali niye vermişti? Bu misali hani veler küllim demişler diye kabul edelim ki ikinci koca kadını birinci kocaya hıdlicedid ile helal ediyor. Bunu kabul etsek bile Bizim ihtilaf etmiş olduğumuz konuda mugayyanın tahakkukı yok. Halbuki bu ayeti kelimede kerimede mugayya üç talaktır. Üç talak tahakkuk ederse koca hilmi cedidi ispat eder demek olur. Halbuki bizim aramızda ihtilafı olan meselede ne yok? Üç talak meselesi yok. Yani mugayya yok. Mugayya yok ise kocanın hilmi cedidi ispatı da yok. Oldu mu bu missionle onu desteklemiş oldular. Ya niyetim bu dersi bitirmekti de ama buraya okuyayım size bari de. Sonunda bir bölüm var, orası biraz kalmıştı, onu yarınki dersin başı yapalım. Buraya yok yani. Vanak ve neqol biliyoruz ki ne husus takip ispatı hakîyetinlerdi. Şimdi biz konuşalım birazdan. Yani i̇mam azam ve imam eyvûn adına konuşalım. Hep kim adına konuştuk şimdiye kadar? İmam-ı Şafi, İmam Muhammed ve İmam Cüfer adına konuştuk. Şimdi İmam-ı ve İmam-ı Ebu Yusuf adına konuşalım diyor. Diyoruz ki biz ne فِيِطْبَاتْ حَقِّيِّتِ اللّٰذِي Lazım neydi? İkinci kocanın heydi-i celili ispat etmesi. Bu haktır, gerçekte doğur. Ve bu hususu da şöyle diyorum. Muhaddeli yeti Zevgittani, ikinci kocanın kadını birinci kocasına helal etmesi, Ey ispatuhu yani ikinci kocanın hel helalli ispat etmesi lem yesbut bi kavlihi taala hatta tenkiha İmam-ı Şafir'in İmam Muhammed'in İmam Tüfer'in iddia ettiği gibi hatta tenkiha kavli terimiyle değildir onunla ispat edilmiş değildir lem cüzbet ispat edilmedi neyle bi kavlihi taala hatta tenkiha edilmedi ki yelzeme hatta yelzeme demektir edilmedi ki lazım gelsin ne mazikire İmam-ı Şabi İmam Muhammed İmam-ı söylemiş oldukları bize lazım gelsin. Hiçbiri bize lazım gelmez. Niye? Çünkü onlar bütün itirazını ne üzere bina ettiler sanki biz hatta tenkihezerden gayra hu ayeti terimesiyle ikinci kocanın kadını birinci kocasına helal ettiğini usmat etmişiz gibi konuştular. Biz öyle bir şey demiyoruz. Öyle bir şey demediğinizden dolayı buraya kadar onların bize isnaf ettiklerinin hiçbirini kabul etmiyoruz. Ben, bir işareti hadisin o değil, Bilakis o şeyle hadisinin işaretiyle sabit olmuştur. Ne? ikinci kocanın kadını birinci kocasına helal kılması. Heybice dediler. Bu ayetle değil. Ne giledir ya? O şeyle hadisinin işareti. O şeyle hadisi nedir? Bunu naklederken inşallah inşallah Efendi Hazretlerinin bu dersi burada, yine burada okurken sormuş olduğu bir soru ve kendisine verilen cevabı da anlatacağım size inşallah. Ruhiye rivayet edilmiştir ki ennen vaat et rifanın Rifa hanımı kalet ki aleyhisselam peygamber efendimiz aleyhisselatu ve selama dedi. Ne dedi? inne rifaate tallakani selaten Kocası için, için söylüyor kadın, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Rifa'a, bu kadının kocası. Rifa'a beni üç talakla boşadı, diyor. فَتَزَوَّكْتُ Hizmini de zevvectudur, doğru değil. فَتَزَوَّكْتُ Evlendim. E Abdurrahman bin Zebir, zaptını öyle aldı. Abdurrahman bin Zebir ile evlendim. Yani beni kocam Rifa'a üç talak ile boşadı, Sonra da ben Abdurrahman bin Zeber radiyallahu anhu ile evlendim. Felen <gülüyor> ecit Bu ikinci kocam olan Abdurrahman bin Zeber ile beraber bulamadım. İlla <gülüyor> mislahada ancak bunun gibisini bul. Bunun gibisi derken ne dedi? Veşaret ila hudbati Kadın elbi seçimin hud'etiyle işaret. Et. Ancak bunun gibi buldum. İşte burada Efendi Hazretleri hutbe kelimesi nedir? Şaban hocam Allah selamet versin. Aynen yaptığı şudur. Şu cübbesini böyle yaptı. Bu demektir Efendi Hazretleri. <gülüyor> Efendi Hazretleri çok tebessüm ediyor. Hutbe kelimesi aslında tam olarak o değil. Ama muradı anlatıyor. Şimdi bir elbiçe vardır kumaş. Bu kumaşın bir örülü kısmı var. Bakın ta şuradan şu gibi kadar örülüdür yani dikine ve eline e, iplerle örülmüştür. Bir de kadınlar süße meraklı olduklarından malum şunu Şunun dibine ne yaparlar? Tek tek örülmemiş ip takarlar. Yani böyle buna ne derler? Tipi Şöyle bir tane, bir tane, bir tane, o örülmemişti. Giderken elbise kendini tutar da o tek tek olan ipler kendini tutamadığı için sallanırdır. Değil mi? Ha. İşte Kadın da kendi elbisesinin hutbesine işaret ederek dedi ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ikinci kocamı elbisemin hutbesi bunun gibi buldum. Bunun gibi derken nereye işaret ediyor? Elbisenin o dibindeki iplere işaret ediyor. Onun gibi buldum. Ne demek istiyor? nedir demek istiyor. Yani indir demek istiyor. İktidasızdır demek istiyor. Ha. Zaten söylüyorum şimdi. <gülüyor> bu kadın ikinci kocasını töhmet altında tutuyor. Neyle? Bilinmeti. İttidaksızlık takdirde altında tutuyor. Bu sözü onun için söylüyor. aleyhisselam. <gülüyor> efendimiz aleyhissalatu vesselam buyurdu. Kadın böyle deyince efendimiz buyurdu ki: en <gülüyor> Birinci kocan olan Rifa'ya dönmek istiyoruz. Haritan. Kadın dedi ki: evet, Dönmek istiyor. Fekalem nebiyyü aleyhisselam, Efendimiz aleyhissalatu ve selam buyurdu. La, birinci kocana dölemezsin. Hatta tezûkî min uçeyledihî, sen onun balcığından tatmadan ve yezûkâ min uçeyledikî, o da senin balcığından tatmadan. Bu kinaye lazımdır. Ne demek? Aranızda cinsel ilişki olmadan ikinci kocayla birinci kocana varamazsın dedi efendim aleyhissalatu ve <gülüyor> Birinci kocana dönemezsin. Şimdi. şimdi şu burada şu soruyu sormak lazım. Bu evlenmeyi adam zaten iktidarsız. Aralarında cuma olamayacak. Peki nasıl olacak bu kadının birinci kocasına dönmesi? Bunun cevabı var. Bunun cevabı bu adam onu boşar. Bu kadın gider başka bir iktidarı olan bir adamla evlenir. Aralarında lifah olur. Yani o ilişki olur ondan sonra boşarsa o zaman birinci kocasına helal olur demektir ha. Oldu mu? Cevabı odur. Burada söylemiyorum ama cevabı odur. Başka kitaplara bakarsanız görürsünüz. Bu hadisi şerif Burada kalmak istiyorum. Neden diyeceksiniz? Burada çok özel bir konu var. Onu da biraz canlı olarak anlatmak istiyorum. Yoruldum çok. Allah razı olsun sizlere. Yarın inşallah görüşelim hem de bir sonraki bölümde de kısadır onda bitirmiş olur.